Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Uluköy ve Karaköy mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 740 hektar büyüklüğündeki sulak alanda kurulması planlanan Çayırhan B. Kömürlü Termik Santrali'nin imar planı iptal edildi. Tema Vakfı'nın iklim değişikliğine, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin göz ardı edilemeyeceği santrale karşı açtığı davanın kararı Nallıhan Halk Sağlığı'nın ekosisteminin ve doğal varlıklarının kömürlü termik santrale karşı korunması bakımından umut oldu. Tema Vakfı'nın gerekçelerinin haklı bulunduğu mahkemede hassas bölgede kurulması planlanan santral için gerekli analizlerin yapılmadığı, en uygun yerin belirlenmediği, çevresel risklerin yeteri kadar değerlendirilmediği ve mevcut ekosistemle su varlıklarına zarar vereceği nedenleriyle imar planının iptaline karar verildi. Yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Demokratların Temsilciler Meclisi'ni elinde tutacağı netleşirken, senatodaki çoğunluğu belirleyecek oylarsa halen belirsiz. Biden, şimdiye kadar iklim konusunda en iddialı salları ortaya koyan ABD Başkan adayı olurken, bu konudaki samimiyetini ise gelecek aylar gösterecek. Biden'in iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki tutumu, Biden'in seçilmesi, Kampanya süresince ekonomik toparlanma ve istihdam programının merkezine aldığı temiz enerji ve iklim değişikliğine dirençli altyapı yatırımlarına 2 trilyon dolar sağlamaya yönelik tutumuyla ortaya koymuştu. Amerika Birleşik Devletleri federal ölçekte yeni bir iklim politikası dönemine işaret ediyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Trump yönetiminde Paris Anlaşması'ndan çekilme talebinin yürürlüğe girdiği günde Biden Paris Anlaşması'na yeniden taraf olacağı taahhüdünü yinelemişti. Bununla birlikte demokratların temiz enerji ve sürdürülebilir altyapı harcamalarını arttırmak üzere uygulamaya kolayabileceği çok başka yaklaşımlar da var. Kongre'nin tam desteği olmadığı durumda dahi Biden Paris Anlaşması'na yeniden taraf olabilir. Yeşil iklim fonuna yeniden katılabilir. Fosil yakıt teşviklerinin küresel ölçekte sonlandırılması amacıyla baskı oluşturabilir ve diğer ülkelerin iklim değişikliğiyle daha etkin mücadele etmesi talebini güçlendirebilir. Bir yandan aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri içerisinde çevresel her düzenlemeleri eski haline getirerek bunların tekrar güçlenmesini sağlayabilir. Temiz enerjiyi öncelikli hale getirebilir ve fosil yakıtların gelişimine yönelik kısıtlamaları getirebilir. Nitekim yeni yayınlanan G20 karnesi verimsiz fosil yakıt teşviklerini sona erdirmek üzere birçok kez sunulan taahhütlere rağmen G20 hükümetlerinin fosil yakıtlara sağladığı desteğin 2014-2016 yılları arasındaki harcamaya kıyasla sadece %9 düşüş göstererek son 3 yılda yaklaşık 584 milyar dolara ulaştığını ortaya koyuyor. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü, Uluslararası Deniz Aşırı Kalkınma Enstitüsü ve Uluslararası Petrol Dönüşümü tarafından hazırlanan rapor, bu küçük ölçekli ilerlemenin COVID-19 kapsamında fosil yakıt sektörüne tahsis edilen milyarlarca dolar nedeniyle muhtemelen bu yıl sıfırlanacağını belirtiyor. Raporun başyazarı Anne Cires, G20 hükümetleri, Covid-19 krizi öncesinde dahi fosil yakıtlara sundukları kamu finansmanını sonlandırma kapsamında Paris anlaşmasında belirlenen taahhütlerini yerine getirmek üzere henüz ilerleme kaydetmemişlerdi. Bugün verilen taahhütlerin aksi yönünde ilerleyerek hayal kırıklığı yaratıyorlar. 2020 yılında fosil yakıt finansmanı G20 ülkelerinin fosil yakıtlara sağladığı fonlarda az da olsa düşüş gördüğümüz son birkaç yıl ile kıyaslandığında Büyük olasılıkla sabit kalmaya devam edecek ve hatta tekrar yükselme eğilimine geçecek dedi. Tabii bu da dünyanın felaketi anlamına gelir. Zaten fosil yakıtlara hala teşvik verilmesi akıl almaz bir şey. Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı yeni raporunda yeni yenilenebilir enerji kapasitesinin bu yıl ve ilerisinde rekor seviyelere ulaşacağını belirtirken fosil yakıt kapasitesinde ise ekonomik durgunluk ve COVID-19 nedeniyle düşeceğini söyledi. Yıllık yenilenebilir enerji görünümünde Uluslararası Enerji Ajansı Dünya çapında yenilenebilir enerji kapasitesinin yeni ilaveleriyle geçen yıla göre %4 artarak bu yıl rekor 198 gigawata ulaşacağını söyledi. Bu yenilenebilir enerjinin bu yıl dünya çapındaki toplam enerji kapasitesindeki artışın neredeyse %90'ını oluşturacağı anlamına geliyor. Yani artık sadece yenilenebilirler büyüyor. Uluslararası Enerji Ajansı politikacıların yenilenebilir enerji büyümesinin arkasındaki güçlü ivmeyi desteklemeleri gerektiğine ve politika belirsizliklerini ele alarak yenilenebilir enerji kapasitesi ilavelerinin 2022'de 271 gigawata ulaşabileceğini söyledi. Gelelim tekrar ülkemize. İyi bir haber var. Biyanet'in aktardığına göre Ankara 2. İdare Mahkemesi... Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamak'ta da daha önce terminal olan alanda yapılan plan değişikliklerini iptal etti. Ankara 5. İdare Mahkemesi MAMAK'ın bir başka mahallesinde yeşil alanı nüfus yoğunluğuna açacak yapılaşmayı içeren plan değişikliğini de şehircilik ilke ve esasları planlama tekniklerine, kamu yararına, hukuka uygunluğu olmadığı gerekçesiyle iptal etti. TMMOB bağlı Mimarlar Odası Ankara şubesi başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Mahkemeler bilim ve tekniği esas alarak kamu yararı yönünde karar verdi. Kamu yararı için verilen hukuk mücadelesi bir kez daha tescillendi." dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.